380, numaralı konu, Haram'ın öldürülürken söylediği bir söz üzerine onu öldürenin Müslüman olması, evet, Hazreti Peygamber, Ümmü Süleym'in kardeşi Haram'ı 70 kişiyle gönderdi, müşriklerin başı Amir bin Tufel idi, o, peygamberi, 3 şey arasında muhayyer bırakıp ona, Yeova ve kır sakinleri senin, şehir ve köy halkı da benim olacak veya senden sonra halifen olacağım veya Gatafan kabilelerinden binlerce askerle sana savaş açarım, dedi, bundan sonra bir kadının eviyle, Evinde veba hastalığına yakalanmıştı, Hazreti Peygamberin asker çıkardığını duyunca, develerin hastalığı gibi bir hastalıktan, falanca kadının evinde yatarak mı öleceğim, bana atımı getirin, dedi ve binip savaşa çıktıktan sonra, atın sırtında öldü, Ümmü Süleym'in kardeşi haramda askerlerinden birisi topal olmak üzere iki kişiyi yanına alarak ilerledi ve düşmana yaklaşınca yanındaki iki adama, siz burada durun, ben onların yanına gideyim, eğer bana eman verirlerse, hemen gelirsiniz, vermezlerdir. Sizlerse arkadaşlarınızın yanına dönersiniz, dedi, sonra, düşmana doğru ilerleyip onlara, size Hazreti Peygamber'in emrini tebliğ edinceye kadar bana teminat verir misiniz, dedikten sonra onlarla konuşmaya başladı, onlar içlerinden bir kişiye işaret ettiler, adam haramın arkasından gelerek sırtına bir mızrak vurdu, darbenin şiddetinden olacak ki, haram donup kaldı, sonra, elahu ekber, kâ, benim Rabbine yemin ederim ki, kazandım, dedi, haramın arkadaşları onun sesini duyunca, gelip savaşa girdiler, içlerinden sadece topal olan kurtuldu, bu olayda şehit düşenler hakkında, biz Rabbimize kavuştuk, Rabbimiz bizden hoşnut oldu ve bizi hoşnut kıldı anlamında bir ayet nazil oldu, fakat sonradan nes edildi, Peygamber bu olay üzerine bir ay her sabah Allah ve Resulüne isyan eden Ril, Zekvan, Lihyan ve Usaye kabilelerine beddua etti.